iyi zapt etmişti. Unutamayacağı şeylerden biri de mektep arkadaşlarının arasında biri. Galiba yine e, mektebe devam eden bir kibarzadenin hizmetkarı vardı ki başlıca Ahmet Cemil'e musallat olmuştu. Kaç kereler onu ağlatmış, hoca efendiye müracaatta mecbur etmişti. Hatta bir kere bilmem bir tokat meselesinden dolayı olmalı, babası bile mektebe gelerek hoca efendiyle oldukça şiddetli bir mülakat yapmıştı. O gün Ahmet Cemil'in bir şeyden haberi yoktu. Sabahleyin mutat üzere mektebe gelmiş, yerine oturmuştu. Dersler daha başlamamıştı. Çocuklar hep kürsülerin üstünde sallana sallana yarı sesle derslerini tekrar ediyorlardı. Odanın içinde bir uğultu vardı. Birdenbire bu uğultu durdu. Derin bir sükût. Ahmet Cemil başını kaldırdı. Herkes bir yere bakıyordu. Bir de ne görsün? Babası. Evet, kendi babası. Ahmet Cemil şaşırdı. Yanaklarından ateş çıktı. Bunaldı. Neden? Babası neden gelmiş olacak? Şimdi hoca efendi ayağa kalkmış, istikbal etmiş, oturmuşlar, görüşmeye başlamışlardı. O vakit bütün mehput ve müteahhir duran mektep halkı, bu küçücük halk da hocanın şu meşguliyetinden istifade ederek yerini tebdil etmeksizin harekete başladı. Komşu çocuklardan biri gözüyle diğer birine Ahmet Cemil'i gösterdi. Bu işaret, bu mühim haber bütün odayı dolaştı. 1 dakika içinde herkes vakıf oldu ki bu gelen Ahmet Cemil'in babasıdır. O düğün vak'a için geliyor. Gözler hep Ahmet Cemil'den hizmetkâra, galiba Bilal, Bilal'den Ahmet Cemil'e gidip geliyordu. Zenci hemen beyazlanmak raddesine gelmişti. E sonra ne oldu? Ahmet Cemil artık ötesini bilmiyor. O kadar tahttur ediyor. Çocuklukta hep böyle değil midir? Hatıralar hava ve zaman tesiriyle yıpranmış, delik deşik olmuş bir sahife şeklinde kalır. O zaman en ziyade tesir eden şeyler hatırat levhasında en derin kazılır. Hatta Ahmet Cemil gözlerini kapayınca hatıraları arasında bu vakadan sonra kendisini birden o mektepten çıkmış başka bir mektepte bulur. Bu defa büyük bir mektep Hatta Ahmet Cemil'in resmi elbisesi bile var. Küçücük bir asker ehemmiyetini almıştır. Öyle ya, artık askeri rüştüyesinde. Evvela ne kadar utanmıştı? O büyük mektebin içinde ilk günleri korkarak yürür, kendi sınıfından başka bir yere giremezdi. Sınıflarında seksenden ziyade çocuk vardı. Fakat Ahmet Cemil bu seksen kişiyi iki yüz kişi gibi görürdü. Hatta babasını da o yolda tarif ederdi de bir türlü inandıramazdı. Burada her şey başka türlüyüydü. Öteki mektepte sıralar birbirini takiben saatte bir hocanın önündeki kürsüye gidip oturmak adetken burada her iki saatte bir başka hoca geliyordu. Bu il senede ne öğrendi onu katiyen bilmiyor. Yalnız hesaptan pek sıkılırdı. Hocası da ona bu sanat olmuştu. Daima tahtaya onu çekerdi. Bicare kaç kereler o iki yüz kadar ehemmiyetli görünen seksen arkadaşının karşısında siyah tahtanın başında perişan, mahçup, mahvolmuş, kendisini kaybetmiş, yavaş yavaş ağlamıştı. Bununla beraber bir müddet sonra onu başçavuş yaptılar. Bakınız bu mühim hadisenin esasını hala anlamamıştır. Niçin başçavuş oldu? Başçavuş olmak için ne yapmıştı? Hesap derslerinde tahta başında ağlamaktan başka bir fazilet göstermiş miydi? Daha da pek küçüktü. Fakat bütün çocuklar onun hatırını saymaya başlamışlardı. Mesela sınıfın en gürültülü bir zamanında, bir müzakere esnasında bir telaşla dışarıdan girer, muallimlere mahsus olan kürsüye çıkar, elindeki cetveli mühim bir edayla vurur, efendiler diye başlar. İnce sesiyle "Bu nutuk mukaddimesi" sınıfın ortasına düşer düşmez sükût. Herkeste bir dikkat, başcavuş ne diyecek? Mini mini başçavuş ne der? Sınıf halkına tebliğ olunacak müdür beyin bir emri. Bu bir oyundur. Ne müdürün bir şey diyeceği var ne de tebliğ olunacak bir emri. Maksat bir kere efendilerin dikkatini celp edip düzme bir şey söyledikten sonra fakat tam bir ciddiyetle esas sızlığını sezdirmeyerek evet ondan sonra bir kere hasıl olan sükutu muhafaza etmek. Ahmet Cemil'i başçavuş olduğu gün görmeliydi. Eve nasıl göğsü şişkin, bu mesut haberi bir an evvel vermek için sabırsızlıktan nasıl koşarak gelmişti? Kapıyı açan Seher oldu. Başçavuş oldum sözüne, evvela onun yüzüne attı. Artık babasının geleceği zamana kadar, validesine başçavuşluğun ehemmiyetini anlattı. İki yüz kişi, şaka değil. Bunlara nezaret etmek, sabahleyin eksereyet üzere yoklama defterini o okuyacak. Bu yoklama defterinden evde bizar oldular. Ahmet Cemil mektepten geldi mi? Başka bir oyun yoktu. Doğru sofaya çıkar, babasının başçavuşluğuna mükafedeten aldığı siyah tahtanın başına geçer, mektepteki ciddi tavrı takınır, başlar yoklama defterini okumaya ve daima cevaplarıyla. Mehmet efendi, 40 çeşme, mevcut. Necmi efendi, Fatih, mevcut. Ruslar efendi, Zehrek, na mevcut vesaire. Bu defter bir kere okunur, ondan sonra da hoca efendi gelir. Mesela hesap hocası, artık hesap hocasıyla arası iyileşmiştir. Hoca efendi sanki yoklama defterini açar. Hüseyin Nazmi Efendi, sarhaçhane. Bu Nazmi Efendi şimdi gencine-i edep muhariri olan gençtir. Derse davet olunur, hoca efendi sorar. Efendi, darp neye derler? Bir adedi diğer bir adet miktarınca tekrar ederek çoğaltmaya darp derler. ''Geçin tahta başına.'' ''Hüseyin Nazmi Efendi tahta başına geçer, tebeşire elini alır, hoca efendi emreder.'' ''Yirmi dört bin altı yüz beş.'' ''Yazdınız mı?'' ''He, şimdi bunu darp etmeli. Altmış yedi ile.'' ''Anladınız mı?'' ''Ahmet Cemil bazen bu taklitle derste o kadar dalardı ki.'' ''Babası gelmiş, yavaşça yukarı çıkmış, arkasından annesiyle hemşerisi gelmişler.'' Orda bir tarafa birikerek sessizce tatlı bir tebessümle kendisini seyre koyulurlar da o farkına varamazdı. Sonra gözleri oraya ilişiverince şaşırır, donar kalır, elinden tebeşiri nereye atacağını bilemezdi. Babası bu mektepten alıp kendisini mektebi mülkiyeye götürünceye kadar bu oyun devam etti. Fakat orada Ahmet Cemile bir ciddiyet geldi. Artık kendisine büyük bir adam nazarıyla bakmaya başladı. Hatta bu 14 yaşındaki çocuk mektebe giderken çanta taşımaya bile tenezzül etmez oldu. Kitaplarını bir gazeteye sarar, koltuğunun altına yerleştirir, bir kalem efendisi tavrını takınırdı. Hayatının bahtiyarlık sahipleri hep bu mektepte geçen, mesut günlere ait latif hatıralarla doludur. Hüseyin Nazmi ile asıl muhabbet iplikleri burada bağlanmıştı. İkisi bir sınıftaydılar. İkisi de Leyli olmuşlardı. O vakit aile hayatından uzak düşen bu iki genç kalp birbiriyle samimi bir karabe tahsil etti. Emel ve fikirde bir iştirak meydana ettiler. Zaten hislerinde harici tesirleri ahs ve telakkiide efkarın tayin ve nakşı tarzında bir anlayıştaydılar. Mesela ikisi de bir şeyi tuhaf yahut garip bulmakta, bir fikri beğenmekte yahut reddetmekte, bir vakadan müteessir olmakta ve yahut ona lakayt kalmakta müttefik çıkarlardı. Onun için sevişmek, o insanlar arasında o kadar tatlı olmakla beraber, o kadar nadir tahakkuk eden sevişmek, bu iki saf bir temiz kalp için sevişmek, pek kolay bir şey oldu. Hatta o kadar ki bütün diğer sınıf arkadaşlarına yabancı kaldılar. Aralarında hususiyet, diğer bir kalbin iştirakine tahammül edemeyecek derecedeydi. İlk senelerde münasebetleri tahassüslerini taatiden ibaret kalırdı. Fakat sonraları, taze dimahları inkişafa başlayıp okuduklarını anladıkları zaman işte o zaman ikisinde de mütela cinneti başladı. İlk mütalaa heveslerine mahsus doymak bilmez bir açlıkla her ellerine geçeni okumak istediler. Evvela hikayeler, kitapçılardan kirayla alınmış yahut arkadaşlarından bin ricayla istenilmiş tercüme, telif bir alay hikayesi okudular. Ekseria beraber okurlardı. Sınıfın bir tarafında tenhaca bir yere çekilirler, kitabı çekmecenin içine yerleştirirler. Ahmet Cemil Yavai sesle okur, Hüseyin Nazmi dinler ve eşitlemediklerini göz ucuyla süzerek itmam ederdi. İki Rafik fikirlerini, kalplerini bir kitabın bu sayfasında böylece teşrik ederlerdi. Bir aralık hikayeden nefret ettiler. O ilk önce duydukları lezzet, hasıl ettikleri tecessüs kayboldu. Fakat okumak ihtiyacı olunca şiddetiyle devam etti. Tarih okumak istediler, ellerine geçen bir eski tarihi yarım bıraktılar. Mektepte zaten dersleri değil mi? O kifayet etmez miydi? Hülya'ya, Ahmet Cemil'in Fransızcadan tercüme ile kullandığı bir tabirle, "mafetkal arza" o kadar meylanı olan fikirlerini, geçmiş zamanların mezarı demek olan, tarihe sevketmekten lezzet duymadılar. Fakat utanarak bunu kimseye de itiraf etmek istemezlerdi. O kadar hayal arayan gençler olmaktan değil, fakat görünmekten korkuyorlardı. Edebiyat sınıfına geçtikleri zaman Hülya'ya müsait bir saha aramakla meşgul olan fikirlerine yeni bir pervaz seması açıldı. Şiir. O vakit şiir namına vücuda getirilen bütün yeni mahsulatı okudular. Okumak tabiri sahih olamaz. Onların arasından koştular. Sonra serin bir menbadan ayrılamayan çöl yolcuları gibi yine ucu yerlerine taze bir hayat veren menbaallara rücat ettiler. Okuduklarını bir daha okudular, bazı parçaları ezberlediler. Sonra buldukları şeyler kifayet etmedi, daha bulmak istediler. Fakat artık onları tatmin edecek neviiden şeyler bulamıyorlardı ruhlarını latif bir oyuculuk içinde ihatâ eden bu ufuk, bu şiir ve hülya sahası o kadar dardı ki o zaman aradıklarını bulmak için eski divanları okumak istediler. Fuzûlî'leri, Bâkî'leri, Nef'î'leri, Nâbî'leri, Nedim'leri araştırdılar. Bir aralık bunların bazısında, helin nefiide buldukları lisan-ı hacmeti fikirlerini örttü, hislerini bunalttı. Elfazın tantanası altında şaşırdılar. Güftesiz bir beste mırıldanmak kabilinden yalnız bu lisan musikiisine aldanarak okudular. Sonra o musiki'nin esas ruhuna dikkat etmek istediler. Fakat onlar o kadar samit yahut o kadar tarraka arasında o derece candan mahrum göründü ki ruhlarını istedikleri gibi titretmekten uzak kaldı. Bir zaman geldi ki aradıklarını bulmaktan mevz oldular. Mütalaa'ya küstüler, okumaz oldular. Birkaç ay fikirleri atıl kaldı. Fakat bu atalet müddeti bir gün geldi ki o senelerce mütalaanın tohumlarından filizler çıktığını göstererek geçti sanki bir kıştan sonra bir bahar. Bu genç fikirlerin baharı inkişafa başlamıştı. Bir gün ise innazlı utanarak Ahmet Cemile gece yatakta söylenmiş bir mehtap tasvirinin ilk 4 beytini okudu. Ahmet Cemil itiraz etti. Yatakta mehtap tasvir etmek olur mu diyordu. Fakat biraz da kızarmıştı. Niçin? Ertesi sabah o da bu mehtap tasvirinin diğer 4 beytini yapmış bulundu. Artık iştigal vesilesi bulunmuş oldu. Ya mektep kitapları? Oo, onlarla iştigal olunmayalı zaten pek çok zaman olmuştu. Mektebe girdikleri tarihten başlayarak sınıfın bir türlü yüksek derecelerine heves edememişlerdi. Sınıfın orta mıntıkasında yaşamayı müreccah görürlerdi.